kalmış olduğumuz yer vel <tıklı> fukhu lemma taraza mine tarifi lakabiyyi şara'atil izafiyyi musallı mollah husve lakabiy olan tarifi bitirdikten sonra izafi olan tarife başladı yani lakabiy olan tarif bitip ondan ayrılınca izafî olan ki usûlül fıkh malumunun terkibi izafidir o izafî olan tarika başladı. Velamma kana usûlül fıkh i'tibâri izâfet-i murakkadan usûlül fıkh izafet itibarıyla mürekkep olunca ve qarîful murakkebi nakufun ala qarîfi Mürekkebin tarihi de o mürekkebi oluşturan fertleri, yani müfretleri bilinmesine dayanınca o müfredat ki el-gayr-il-veyyine'dir manası zahir olmayan, velihi olmayan o müfretlerin tarihine dayanınca mürekkebin tarihi, yani anlaşılması Ar-Rabbe diyecek, Kullem minel fıkhi vel usûl ve tereke tarifel izafeti ve imkânet imenciletil Durum böyle olunca diyor, o zaman müthanlık malla husre, önce fıkı sonra usul, ondan sonra da izafeyi tarif etmesi lazım idi, onu tarif etmedi. Yani ibadetin tarifini terk ettiği Her ne kadar bu ibadet cüt-i mesabesinde olsa da onun tarifini terk etti. Okumuş olduğumuz bu ibarede iki meseleye açıklık getirmemiz lazım. Birincisi Allah hüsren diyor ki لَمَّا kana usulul الْفُقْحِ اَتِبَارِ اِذَافَةِ مُرَكَّبًا Usulü'l fıkh Bu söz, usul kelimesinin fıkha izafe edilmesi sebebiyle, izafe edilmesi itibarıyla mürekkep olunca, evet, terkibi izafidir, mürekkep. Şimdi biz geride de defalarca söyledik. لقبی olan tarihte önce bir tarihi yapıyorduk Muharrafın anlaşılması için tarife tarihin anlaşılması içinse o tarihi oluşturan fertlerin bilinmesi lazım demiştik orada gene aynı ifadeyi kullanarak vallahu celle diyor ki madem ki ifadi olan tarif yapacağız o zaman burada Usulü'l-fıkh dediğimiz Bu tabirde izafet olması itibarıyla usulü'l-fıkh mürekkep bir lafızdır. Mürekkebin bilinmesi de o mürekkebi oluşturan müfretlerin bilinmesiyle olur. Allahu Teala'nın ifadesi bu. Ve tarifu'l-mürekkebi mürekkenin bilinmesi ise Ma'kufun ala tarifi müfredatihi el gayr bayyina. Bayyin olmayan, zahir olmayan, bedihi olmayan müfredatının tarifine dayanır mürekkebin bilimleri. Allahu Teala ala tarifi müfredatihi demiştir. O ala tarif yani tariful müfredati kayıtlamamış. ...ve mutlak kalmıştır. Ne demek kayıtlamamıştır? Kayıtlayacak olsaydı nasıl bir kayıt getirmesi gerekir? Min haytu terkibu min diye kayıt getirmesi gerekir. Ama getirmedi. Yani ifadeyi şöyle kullanması gerekirdi Mullah Hüzzer'in, şariklerin itirazına göre. Ben bundan sonra inşallah mümkün olduğu kadar metni okuyup şertteki bilgileri ibaretçile değil sadece bilgi olarak sunacağım. Konu dağılmasın diye bunu yapacağım. Yoksa şerhi okumayı istiyorum. Ama hem konu dağılmasın hem de çok uzamasın diye mümkün oldukça böyle yapacağız inşallah. Bu söylediklerini şerhte tabii ki bulabilirsiniz. Araştırdığınız takdirde. Mullah Hüsrev'in alâ tarih müfredatı nüfredâtihi sözü de itiraz var. El-gayr-i beydin. Alâ tarih-i nüfredâtihi mutlak bırakınca mürekkep, yani usul-ül fıkh, belki bir zafidir mürekkep. Bu mürekkebin bilinmesi neye dayanıyor? Alâ tarih müfredatı nüfredâtihi bu mürekkebi oluşturan fertlerin bilinmeşine dayanıyor. Müfretler, ala tarihtin müfredatı değil, mutlak bırakmayınca, yani haysiyet kaydını getirmeyince, yani söylenemeince, ala tarihtin müfredatı değil, minhayısu ya sahut terki bu minhay. O müfretlerden terkibi oluşturmanın sahih olacağı bir şekilde o müfretlerin bilinmesine dayanır. Dememiş, mutlak bırakmış. Mutlak bırakınca şöyle bir sorun ortaya çıkar. Usulülük biraz sonra yani bu konuyu geçtikten sonra bir de güç ishuriyi anlattıktan sonra manasını vereceğiz ki nedir? Terkibi izâdi olarak bir mürekkep olarak usulülükin manası nedir? Ehlîtülülük daha açık ifadesiyle ismi mahna cihetine girdiğimiz zaman yapacak olduğumuz ifadesiyle edilletun taktassu denaletuha bil fukh diyeceğiz. Deyiller ki bu delillerin denaleti fukha mahsustur diye idafet iktisat ifade eder malum. Böyle bir mana vereceğiz. O zaman biz usul-ül bu mürekkebi oluşturan usul ve fıkhı öyle bir tarif etmemiz lazım ki bu tarifinin biraz önce mürekkebe vermiş olduğumuz manayı sahih kılıcı olması lazım. Sahih kılıcı olmayan var mı? Var. Usulün fıkın manası nedir diyoruz biz şimdi? Buradaki murat mana, terkini mana şudur edilletun tahtassu delanetu ha bil fıkh Murat mana bu. Bu tekkipteki Murat mana bu. Şimdi ben usul-fıkhı oluşturan usul ve fıkıh. bu iki kelimeye mana veriyorum. Bu tel mürekkebin müfredleri bunlar değil, mana veriyorum. Ve diyorum ki usul nedir diye sorulduğu zaman da bana el-ka'imu bidâhihî veya usul nedir diye sorulduğu zaman da mahiyetini engellemeye ne yok beraber anlıyorum. Bunu tarif etmişim şimdi ben. Usul. Aslı yani usulü oluşturan biliyorsunuz usul cem'idir. Aslı tarif ediyorum asıl nedir? Makane kaimen bir dahi, dahi kaim olan bir şeydir. Bakın müfredi tarifi yani o müretteb usulü fıkıh mürettebini oluşturan usul kısmını müfredi yani onun müfredi olan aslı. O her tarif ediyorum ben. Bu tarifin yanlış değil, doğru. Nedir asıl? Bakana kainemizati. Veya nedir asıl? Ma yu'lemu. Veya yani, ma yu'lemu. Bilinen bir şeydir. Ve mümkün hayır yok beranku. haber verilmesi de mümkündür. Aslı böyle tarif etsen geçiyorum şimdi bunu bakın ikinci o mürekkebin ikinci cüzüne nedir o fıkıh fıkıh nedir aynı bir ilim minan ulum-i mudallana denlenmiş olan ilimlerden bir ilim bakın onu da tarih edelim. şimdi müfredatı yani usul-ü dediğimiz bu mürekkebin fertlerini yapmış olduğum böyle bu şekilde bir tarif yapacak olsam terkibi izafide usulü fıkıh mürekkebinde maksut olan manayı ortaya koymuş olur mu? Olamaz. Dolayısıyla Molla Kusre'nin burada seala tarih-i yani mürekkebin bilinmesi o mürekkebi oluşturan herklerin tarihine dayanır deyip Fertlerin bilinmesini mutlak bırakması doğru olmamıştır. O zaman oraya hangi kaydı koymamız gerekiyor bizim? Min hayusu yafıhfu et kaydını koymamız gerekiyor. Yani bizim yapacak olduğumuz fertlerin tarihi o mürekkepte murat olan manaya manayı sahih kılıcı olan bir tarih olması lazım işte tarifler. Nitekim Allah burada böyle şey söyledi. Ama tarifleri o maksuda, murada yönelik olarak yaptı. Mesela fıkıh nedir dedi. Marifetün nefsim âleyhâ ve dedi. Asıl nedir? Mâ aleyhi aleyhî gayruhû Heh. İşte siz usulün müfredi olan aslı yani usulün fıkıh dediğimiz müretkebin Birinci düşü olan o usulü ki cem'idir müfredi asıldır o aslı mahyıptan aleghi tarif ederseniz Fıkha marifetünle diye tarif ederseniz o zaman usulü fıkh neydi manatı izati olarak edimmetun taktasu bu manayı fakit olursunuz. Versin birinci bölümü bu. Şimdi bu ibaredeki ikinci bölüme geçelim. Usulüfuk dediğimiz zamanda bu bir terkibi izafi. Bu terkibi izafide üç tane cüz var. Biri muzaf, biri muzafın iley, diğeri de izafet. Biri muzaf, biri muzafın iley, diğeri de izafet. Biraz önce söylemedik mi ki mürekkebin anlaşılması? müfredatını tarif ile olur, ona dayanır. O zaman Molla Kutrel'in normalde yapması gereken nedir? Bize usulü tarif ettiği gibi, aslı tarif ettiği gibi, fıkıh tarif ettiği gibi, idafeti de tarif etmesiydi. Halbuki Molla Kutrel idafeti ne yapmamıştır? Tarif etmemiştir. Niçin? Müştihar diye ona gireceğiz. İkinci bölümde ona gireceğiz. Ancak, burada bir ifade kullandım Molla Khusre, o ifade üzerine epeyce konuşacağız. Nedir o ifade? Dedi ki, ne zaman ki müretkebin bilinmesi, müfredlerinin o haysiyet kaygını da koyunur, o şekilde bilinmesine dayanınca arrafer. Molla Khusre tarif etti. Neyi tarif etti? Kullem minel fukhi vel usuli fıkıh ve usul. Yani muzaf ve muzafın ileyh. Gerçi fıkıh burada muzafın ileyh'ti. Yani muzafın ileyh ve muzafı ne yaptı? Tarif etti. Ama izafette bir de ne var demişti? Bu terkib izafidir. Bu mürekkepte muzaf var, muzaf ileyh var, bir de izafet evet. var. İzafeti de tarif etmesi lazım da etmedi. O terekat. Terk etti. Neyi terk etti? Tarif etti izafeti. İzafetin tarifini ise terk etti. Ve imkan et o izafet olsa da ne olsa da bir menziletin cüc-i suri, cüc suri mesabesinde olsa da demek ki izafet cüc suri değil cüc-i mesabesindedir birinci olarak bunu anlayalım burada yani Mullah Hübzev cüc surinin evveline neyi koydu bir menzileti neden o bir menziletin kelimesini oraya koydun? Şimdi bunun üzerine konuşalım. Bir sefer cüzdü Suri nedir? Eğer biz cüzden bahsediyorsak burada bir de kül olması gerekir. Felsefecilere göre onların tabiridir ha. Şimdiki söyleyeceğim bu felsefecilere göre diyorlar ki onlar şu kainatta olan her bir cismin sureti var. Cismin ama sureti var. Her bir cisme ait olan surete de cüz'i suri denir. Bir de her cisimde olan bu suretlerin hepsinin cem olduğu külli bir suret var. Zaten siz cüz'den bahsediyorsanız evvela bir neyi bulmanız lazım? Küllü bulmanız lazım. Kül olmadan cüz ifadesini kullanmazsınız artık. Bunlar birbirine bağlı kelimeler. Felsefeciler der ki bir de işte bu her bir maddeye ait olan, cisme ait olan bir suret var. Bu suretin adı cüz-i Bir de bütün bu cismlerdeki Suretlerin Cem olduğu, toplandığı Külli bir suret var. Nedir o? Gösteremez. Var, hayali. Felsefecilerin Hayaline göre bu var. Ama kitaplara yerleşmiş bu ifade. Şimdi cüc-i suri Dediğiniz zamanda Onun ne olduğunu evvela bir anlamanız lazım. cüc surinin ne olduğunu anlamanız lazım. Onu anlarsanız molla Hüsrev'in Cüc-i surinin evveline bir menzileti kelimesinin niye koyduğunu da anlarsınız. Dolayısıyla her bir cisimde dikkat edin ifade önemli. Cisim cisimde bir suret var ona cüz'in suri diyoruz. Her cisimde olan o suretlerin toplandığı ama cisimle bağlantısı olmayan bir de ne var? Külli suret var. Dolayısıyla Cişimlerdeki hangi kişim olursa olsun, onda olan surete o küllinin cüci sureti denir. Cüzi suret bu demek. Demek ki cüci suret nerede oluyormuş? Cişimlerde oluyormuş. Cüci suret dediğimiz şey cişimlerde oluyor. İzafet cişim mi? Değil. Dolayısıyla izafette eğer bir cüz'lük varsa, cüz'i surilik var ise hakiki olamaz bu. Çünkü cüz'i suri gerçekte hakikaten nerede olabiliyordu? Cişimde olabiliyordu. Burada cişim yok. dişim olmadığından dolayı Molla ne diyor burada? Bir menzimetin cüz'i suriyi. Bu kadarla bitmedi. Daha biraz daha üzerinde duracağımız konu var burada. Nedir o? Şimdi izafet mastardır malum. Allah'a fe yudu'yif izafeterdir. ise yani bir şey diğer şeye muzaf kılmak izafe etmek hatta muzaf kılmak <Albert> da etmek mastarların hepsi emri itibaridir. Harikte vücudu, yani kalıcılığı yoktur. Burdunuz bilir. Ancak bu maslardan mastar manası değil de hasılı mastar manasını alırsanız ve bu hasılı mastar manasını da İzbiri'nin yaptığı gibi değil, ustulahi anlamıyla değil, lugavi anlamıyla ele alırsanız izafet mastarının ifade etmiş olduğu mana ne olur? Heyyeti izafiyye olur. Çünkü bakınız, bir kelimeyi diğer kelimeye izafe etmek ile hasıl olan nedir? heyet -eh var orada Bakınız daha önceden usul bir kelimeydi, kenarda duruyordu. Fıkıh bir kelimeydi, kenarda duruyordu. Şimdi bu ikisini getirdiniz, izafe ettiniz. Usulü'l fıkh dediniz. Burada bir heyet -eh bir şekil oluştu. Ne oldu burada şimdi? bir heyeti -eh izafiye oluştu. Hasılı bastardı. Ha, İşte bu heyyeti izafiye bir, mudaf iki, mudafun ile üç. Bu dediğimiz izafette ne var? Üç tane cüz var. Ama izafeti hangi manada alıyoruz? Hasıl maslar hem de lugavi manasıyla. Lugavi manası budur. İzafe etmek manası intibariyle hasıl olan ne ise ki o nedir? Biraz önce söyledim. Heyyeti izafiyedir. Ha, Şimdi usulün fıkh dediğimiz zamanda burada bir muzaf. iki muzafın neydi? Bir de heyyeti izafe. Üç tane cüz var. Muzaf ve muzafun ileyhe. Hakiki, yani maddi cüz denir. Heyyeti izafeye de suri cüz denir. Şimdi bu suri cüz Nerede olamıyordu? Dışınların dışında olamıyordu. Burada bir kişinin söz konusu olmadığına göre o zaman bu izafet hasılı mastar manasında olan yani heyeti izafe dediğimiz bu izafet bu terkibin neşidir? Cüz-i suri si İnşallah şerflere bakarsanız bu söylediklerimin ibaresinde görürsünüz. Çünkü soruyu meseleçini de böyle hallettikten sonra şimdi bir öteki bölüme geçebiliriz. Dedik ki biz vallahu teala mürekkebin bilinmek usulü'l fıkıh bir mürekkebtin bu mürekkebin bilinmesi, fertlerinin bilinmesiyle olacaktır. O da fertlerde nedir burada? Üç tane fert vardır burada. Biri için muzaftır, ikinci için muzaftın üçüncüsü, hasıl-ı mastar lugavi manasında olan ifafettir. Musa'nın, muzaft ve muzaft-ı ileyht'in tarifini, yani usulün ve fıkkın tarifini yapacak, ki okuyacağız onları ancak, İzafetin tarihini yahmayacak onu terk etti. Niye terk etti? Liştihari şundan dolayı terk etti. Çünkü izaf, şöhret bulmuştur ki izafet imkânı mufâhuha eğer o izafette muzaf olursa icmali de eksiklik var. Ne olursa ismen mana, ism mana olursa İzmir'i de almamıştır bu okuduğum yeri. Yani baskıda eksiklik var. Eğer izafette muzak ismul mana olursa ismul mana nedir? Bir ismul ayim var bir de ismul mana var. Biz önce ismul manayı tarif edecek. Tabii ki buradaki tarifler nahirdeki tariflerle alakası olmayan tarifler. Nahirde ismul mana ma yefumur yıfayrihidir. Ismul ayim mâ yekûmûn izâti'lidir. Burada onunla alakası yoktur. İçbul mana Nedir bu içbul mana Ve o içbul mana Mâ delle şey'in bir şeye delalet bir isimdir, bir kelimedir ki delle şey'in bir şeye delalet ediyor itibari ma'nen nasıl delalet ediyor? Bir mana itibarıyla İzmiri'de, bu gene yok metinde vardır bu okuduklarım. Bir etibari manen, bir mana itibarıyla bir şeye delalet eden içimdir. O mana ki huvel maksud. Bu içimde maksud da kast de o manadır. Bu bizi e, izah etmeye mecbur bulaktı. Çünkü öyle bir ifade kullandık ki, huvel maksud dedi. Buna isterseniz eee İbareliğin sonuna kadar geleyim de izaha geçelim de misallendirelim bunu ki anlaşılsın. Devam ediyor şimdi sevâh-ı bu ismi ana ister olsun ne olsun? Muştakkan, muştak olsun katip gibi eyyâhutla fîmânâhu veya muştak manasında olsun muştak değildir ama muştak manasındadır. Ne gibi? Usul-ül fıkıhttaki asıl gibi. O onu Eğer izafete muza bu tarif ettiğimiz şekildeki bir ismi mana olursa küfiyyü o izafet ifade eder neyi ifade eder? el-ihtisasa ifade eder. Nasıl bir ihtisas? bi-i'tibari mana bu mana itibarıyla olan ihtisası ifade eder çok muğlahtır. Aslında bize Mullah Hüsrev anlatıyor? Ben diyor, bu mürekkebi oluşturan, muzafı tarif ettim, muzafileyi tarif ettim ama izafetin tarifini terk ettim. Neden? Çünkü o şehret bulmuştur. Çok meşhurdur. O çok meşhur dediğini anlamakta bayağı zorlanacağız. Nasıl meşhur ise anlamakta zorlanacağımız bir meşhur. Eğer diyor, meşhur dediği de şu, eğer izafette muzaf ismi mana olursa, bu izafet neyi ifade eder? Muzafın muzaf ile ileyhe, ihtisasına ait olmasını, ona baksız olmasını, ama hangi itibarla? İ'tibari zâlikel mana. Bu mana itibariyle. Bu mana dediği mana ne diyor? Hemen tarife dönmemiz gerekiyor tabii. Çünkü ism mananın tarihinde iki kelime geçmiştir. seyyid Şerif Cürcani, Mullah Hüsrev'in yapmış olduğu bu tarihi aynen yapmıştır. Yani Şeyin. Şeyin. Şeyi de i̇sm-i Mâna nedir? مَا دَلْا عَلَى شَيْءٍ بِيَكِبَارِ مَعْنَنْ هُوَ الْمَقْصُودُ seyyid Şerif Cürcani'de ism manayı aynen böyle tarif etmiştir. Ama o mübarek, Mevla rahmet eylesin, hepsine şefaatine nail eylesin, Diyor ki, bu tarihteki şeyden hani madde la la şeyin diyoruz ya o şeyden maksat nedir şudur. Bir itibari manen diyoruz ya o manen de da budur. Seyyid Şerif Türcani'nin bu şey tarihteki şey ve manadan maksatları ortaya koyunca meseleyi anlamamız biraz daha hakikate kolaylayacak. Diyor ki şeyi çerip gör canim. İşbu mana alan tarihinde ne diyor? Madenle ala şeyin. Bu şeyden maksat ister binevcihi kaim olan bir şey olsun, imişali tatbik edeceğim biraz sonra. İster bi gayrihi bir gayrihi kaim olan bir şey olsun. Binevcihi kaim olanı da kapsar şeyin kelimesi. Bir gayrihi kaim olanı da kapsar. Bunu söyledikten sonra yine tarihteki madelana şeyin itibari manen manan itibariyle diyoruz ya o manadan maksat nedir? o manadan. Maksat bu şey için sabit olan sıfattır diyor. Ki o itibari manen huval maksud. Maksud da nedir bu ismi manada? O manada. Şey değil ha, o manadır maksud. Nasıl mesela? Katibin, tatbik edelim onu anlayalım tarih. Katibin kelimesi, muştak bir kelimedir. Asıl kelimesi de aynı muştak bir kelimedir. Bizim muzafımız yani ha, usul derken, onun müfredi olan. asıl aynı muştak bir kelimedir. Şimdi katib kelimesi ve asıl kelimesi, ikisi de işte manadır. Bakın, tarife o tarife uyduracak şimdi, oturacak tarifin içerisinde. Katibini tatbik edelim. Katip nedir? Hiç bu manevi. Tarife koyalım onu. Ma, Ol bir kelime, ol bir işimdir ki. Delle! Bu katip delanet ediyor. Neye? Alâ şey ilm. Şeyden maksat neydi? İsterdi ne sihir kaim olan olsun, isterdi gayri hir kaim olan olsun. İkiş hangi olursa olsun. Şeyden maksat, burada şimdiki katip de zattır. Ne demek zattır? Bakınız, on kelimesi, ta nahibden biliyoruz. Manası nedir? Men sebete lehu el kitabetu. Katibin manası bu değil mi? Men sebete lehu el kitabetu. Kitabet yazma kendisi için sabit olan kişidir. Sabit olan kişidir. Şimdi bu katip kelimesini alıyoruz, İşbu manaamı diyoruz ve işbu mananın tarihine tatbik ediyoruz. Nedelim. Neydi işbu mana? Madenle ala man ala şeyin bir itibare manen hul maksud. Katip nedir? Madir kelimedir. Denle delalet ediyor. Neye delalet ediyor? Ala şeyin zata delalet ediyor. Hani katibin manası men kebetele hul kitab demiştim ya. oradaki men dadır. Buradaki şeyi o karşılıyor. Ha hala şeyin yani bir zata delalet ediyor. Nasıl delalet ediyor? Bir itibari ma'nen. Bir mana itibariyle delalet ediyor. Yani bir manaya itibarla bu zata delalet ediyor. O mana dediğimiz şey nedir? Biraz önce katibin manası mensebet sebefe lehu el -kitabe demiyor kitab edemiyor muydu? Kitab Mana neymiş? O kitabet. Katibun kelimesi Neye delalet ediyor? Bir zata ara şeyin bir zata ki o zat bir nesihî kaimdir. Hem de bir itibari manen, bir manaya itibarlâ ki o nedir? Kitabettir. o itibarlâ. Hu el hem de bu mana dediğimiz kitabet, Seyyid-i Şerif Gürcani, o manayı ne demişti? Sıfat demişti, değil mi? Şey ile şeyin sıfatı demişti. O kitabet neyin sıfatıdır? insanın sıfatıdır. Şeyden maksat burada kimdir? Ceyhtir, Amortur, Tekildir. Yani insandır. Onun sıfatıdır. Daha durun. Meşhur demiş olduğunun bu birinci kısmı. Ya meşhur deyince bu çok kolay herhalde aklımıza geliyor ama öyle değil. O zaman şöhret bulmuş. Belki o dönemde sürekli konuşulan olması itibariyle meşhur idi. Ama o kadar da meşhur değil. Kitab ettiriz. Şimdi bu kitabet hu er maksud, yani manen hu er o omana da maksuddur bu kâtibin kelimesinde. Evet, kâtibin kelimesinde maksud olan zat değil kitabet vardır. Bakın, siz kâtibin dendiği zamanda burada bir zat da var, mentebetele hul kitabetu. Burada bir zat var, o zat ceitdir, amurdur. Kim ise? Bir de ne var burada? Kitabet sıfatı var o zata ait olan. Ama katibun sözünde maksut olan zatın kendisi değil, hitabet vasfıdır. Hitabet sıfatıdır o da. Böyle olunca siz bu katip kelimesiyle bir terkip kurarsanız, katibu zeydin derseniz bunun manası ne olur biliyor musunuz? Zeydin katibi demek tabii ki. Zeydin katibi ama hangi itibarlar? maksut olan mana itibarıyla bir itibari zalikel mana diyordu ya katibu zeydin derken siz katibin ifade ettiği o zatı zeyde tahsis ediyorsunuz ama hangi itibarla hitabet manası itibariyle dolayısıyla katibu zeydin derken zeydin katibi derken zeydi, e, zeyde katip olan zatı takdir ettiniz. Zatı itibarıyla değil. Ya o fıkhatı vasfı itibarıyla takdir ettiniz. Ki böyle her zatı ifa itibarıyla etmiş olsaydınız köle gibi olması gerekir. Köle gibi olması gerekir. Daha halbuki öyle bir durum burada söz konusu değil. Şimdi burada şerhlerde şöyle bir ifade kullanılır. O ne demek oluyor onu da anlatmak için bunu da söyleyeyim size. Şimdi bizim katil kelimesinin içerisinde o hiçbir e, işte mananın tarihindeki şeyin sıfatı olan o mana yani kitabet nasıl bir manadır? Tazamuni bir manadır. Çünkü aslında bunu böyle tatbik edemeyeceğiz. Yani usulü fıkıh derken bu tatbiki bu şekliyle yapamayacağız. Başka bir şekilde yapacağız bunu. O da bu şimdiki vereceğim bilgiden kaynaklanacak. Katibun kelimesi mustaktır. Aslın kelimesi, kelimesi ise değildir. Siz katip kelimesi işte yaptığımız gibi zeyde izafe ettiğiniz zaman da, orada katibin zeyde izafeci, bu izafe neyi ifade edecek? İhtisaf. İhtisafın ciheti nedir? İhtisafın ciheti, اَعْتِبَارِ ذَٰلِكَ الْمَانَا dediği katip kelimesinin zımnında, içinde olan kitabet manasıdır. Onun için tazammuni mana ibaretini kullanılıyor. Hani katip kelimesinin bir mutabıkı manası var, bir tazammuni manası var. Mutabıkı manası مَنْ سَبَتَ لَهُ Ama o مَنْ سَبَتَ ki, o kitabet ise o kitabet ise Bütünün içerisinde bir gül olduğundan, katibin kitabet, katibin neşidir? tadamuni manası. Ha, şimdi burada ibarede tüfhidu. Eğer muzaf, hiçbir mana olursa, hiçbir manayı tarif etip mesela katip gibi olursa, tüfhidu ifade eder neyin el ihtisasa muzafın muzaf ile her maksus olmasını. Ama hangi itibarla mahsus olmasını? Bi'tibari zalikel mana. Bu tazammuni mana itibariyle mahsus olmasını. O da kitabettir. Tazammuni ifadesini niye ekledim buraya? Çünkü katip kelimesi muştaktır. Onda tazammuni bir mana var. Yani kitabet onda tazammuni bir manadır. Ama asıl kelimesinde bizim asıl konumuz olan yani manah-nusihimiz olan usul-ül o usul müfredi olan asıl, o da ism manadır. Ancak, kâtitten farkı var. Nedir o? Katip kelimesi, muştak idi. Asıl kelimesi ise, muştak değildir. Muştak değil ise, o zaman, bir bi'etibari zâlikel mana dediğimiz mana, şimdi asıl manasını biliyoruz, ma'yıpten âleyhi gayrı مَا يُبْتَنَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ Şimdi bu asıl kelimesini usulü fıkıhtaki biraz önce yaptım onu Allah'ın üzerine yapacak onu biraz sonra ki oradan alarak yaptık onu zaten. Nedir usulül fıkıh? اَدِنْ لَتُنْ تَحْتَسْفُ دَلَانَةُهَا بِالْفِقْهِ Edil لَتُنْ delillerdir. تَحْتَسْفُ <edindim pistim> Bu deliller mahsustur. Ne mahsustur? دَلَانَةُهَا <edindim pistim> Bu delillerin delaleti Neye neyebil fıkhi. Usulün fıkhı manası budur diyecek. Bu izafetin manası budur diyecek. Bu mana nereden çıktı? Yani edilnetun tahtafsuddelaletuha o delaletuha nereden çıktı? Bir yerden çıkması lazım. Yani öyle tepeden inme oraya gelemez. Mutlaka bir yere dayanması lazım. Bir itibari zalikel mana dediğimiz o delaletundur. Hani edilletün taktası delaletu ha diyoruz ya, o delalettir. Peki bu delalet e, asıl kelimesinde var mı? Tazamuni olarak yoktur. Bakınız katip kelimesinin manası mensebet elehul kitabe diyordu. Kitabe, kitabet manası katip kelimesinin zımnında vardı. Ama delalet manası asıl kelimesinin zımnında yoktur. Peki nerededir? Asıl, burada asıldan maksat delildir. Delinin zımnında delalet vardır. Öyleyse asıl, delaleti iltizam eder. İltizam eder. Dolayısıyla bir zalikel manayı gayremuştak olan asıl kelimeleri dibi içinde iltizami mana itibariyle diye tercüme etmek lazım. Ya? orayı da o kadarlıydı seyiriz Allah'a. Fel muradu neticeyi veriyorsun şimdi bize burada. Murad nedir? Yani usulü fıkıhtan murad nedir? Şudur. Bir usulü fıkıh ile murad nedir? Bakın. Edilletun tahtassu delaletuha bil fıkhi. Ve sorarlar adama. Bu delalet nereden çıktı? Ve nedir bu delalet? Delalet Asıl kelimesinin iltizami manasıdır. Asıl kelimesi de kaynım ustak olmakla birlikte işbu manadır. Dolayısıyla geride vermiş olduğumuz bilgi neydi? eğer işbu mana olursa, izafetteki muzaf işbu mana olursa, tüfiyünün, ixtisasa, ihtisası ifade eder. Asıl, usulü fıkrataki asıl nedir? İşbu manadır. İhtisası ifade ediyor ki. Bu usul asıl ne manasındadır diyordum burada, delil manasındadır. Delil, delalet emez, delilin zınnında delalet var. Ama asla göre o nedir? İltizami manadır. İşte o iltizami mana itibarıyla bu asıl ki edille manasında o edille fukha taksis edilmiştir. İzafetin manası budur. Edilletun tehtassu bu delillerin delaleti mahsustur. Neye mahsustur? Bil fıkhi. Fıkha mahsustur. Bücetçinisi buna itiraz yok mu? Buna da itiraz var. Bu ayrı bir şey. Her şeye biri bir şey söylenir. Her şeyde söyleyecek halimiz yok. Ama burada murat budur. Peki burada murat bitti mi? Bitmedi. Bir şeyi geçtik. Söyledik isim olarak ama geçtik. Nedir o? İsmül mana böyledir. bir de ismül ayın var. Usulcülere göre İşbu mana ile işbul ayın arasını ayırt etmek lazım. İşbul aynı tarif etmiyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar işbul mana olmayan da işbul ayın. Güzel. Mesela da bu zeydin, zeydin evi. Yani zeyde maksus olan ev. Hangi cihetten maksus? Bakınız. Kati bu zeydin derken, katibin zımnındaki kitabet cihetiyle maktus diye usul-ül fıkıh derken delalet cihetiyle mahsus diyebiliyorsunuz. Değil mi? Deliller delalet cihetiyle mahsustur. Bunu diyebiliyorsunuz. Dar-u de darın tazammuni veya iltizami olarak ortaya koyduğu bir mana itibarıyla mı dar-u Zeyd'e mahsustur? Hayır. Neden? Peki nasıl mahsustur? Bunu söyleyeceğiz tabii. Niye öyle mahsust değildir? Ya biz ismi manayı tanımlarken bir, i̇ki ifade kullandık. İki ifadeyi Seyyid Şerif getirmiş olduğu yorumları da ekledi. Ne demiştik? Mademle ana şeyin, şeyden maksatma işte bir nefci kayım olsun, ister bir gayri kayım olsun. Ala manen, manadan maksat nedir? O şeye ait olan bir sıfattır. O şeye, şey diyorduk ya bir kaymaya değil, ona ait bir sıfattır. Hem de o mana nedir? Huvel <gülüyor> maksud diyorduk, öyle değil mi? Bakınız dar, ilim ve benzeri yani isbul ayın olanlarda öyle maksut olan özel bir mana söz konusu bile değildir. Öyle olmayanlarda işte bunu aynı olur. Dolayısıyla siz dar zeydin dediğiniz zamanda zeydin evi. O zeyd nedir? Maksusun ila zeydin neyle? Min kulli cihid. Her ciheti ona ait Orada bir etibari yok. Çünkü dar kelimesinde öyle bir cihet yok zaten. O ciheti olmayan bütün isimlere, usulcüler ne diyorlar zaten? İsmu layin diyorlar. İşte geride okumadım onu. Ve illa vardı. Ve illa Fetufiduhu mutlaken vardı da değil mi? Ve illa eğer izafetin muzafı ismu mana olmaksa yani ismu olursa o zaman fetü fiydu, ifade eder neyi? Hu, ihtisası nasıl ifade eder? Mutlaka. Çünkü onun ne kazammuni, ne de iltizami olarak maksut olan, maksut olan bir manası yok. Tabi buna da itirazlar var. Ama onları gene dediğim gibi şerhe bırakıyorum size. Bakınız göreceksiniz. <gülüyor> Burada kalabiliriz. Şimdi biraz daha fıkıh okuyalım inşallah. Aslında konuya girerdim fakat مَارِفَةُ النَّفْشِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا'ya girecek hemen ona girersek o tarif imtirmemiz lazım. O da inşallah bir derste de onu Allah nasip ederse hallederiz. Allah nasip eder. Şimdi fıkıhta da e, hıyar-ı şartı okuyorduk malumunuz. وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارِ وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارِ Kim ki onun için kıyar şart hakkı oldu. Onun lehine muhayyerlik şart kılındı. Yani kıyar şartı var. Bu hıyar şart hakkı olan minbâyi'i, satıcı olabilir. El müşteri veya müşteri de olabilir. Evet veya satıcı ve müşterinin tanim edeceği ama ne satıcı ne müşteri olmayan bir durum. Tasvir yapalım bunu. Mesela ben desem ki bu rahleyi sana 3 gün mukayyep olma şartıyla sattım. Sen de aldım deseğin burada menşur ifallahu evet. benim için kılınmış olur. Veya huttan müşteri bu mahmalı alırken alırken Deyecek ki bu ahleyi senden üç gün muhayyer olma şartıyla on ytl'ye satın aldım. Ben de sattım <gülüyor> desem burada şimdi kim muhayyer oldu? Müşteri muhayyer oldu. hıyar şart müşteride müşteri oldu. Üç gün içerisinde akvi isterse onaylar, isterse aktif bozar. Hıyar şartı manası bu zaten. Bir de ev evet, ejde bileyim dedik. Tasvir ediyorum onu satıcı açısından diyorum ki bu ahleyi sana on ytl'ye şu şahsın muhayyer olmasıyla sattım desem, şu şahsın muhayyer olması şartıyla sattım desem, de aldım desem, akitte satıcı ve müşteri olmayan, üçüncü bir şahıs ki el onun için kullanıyor, yani akitte satıcı ve müşteri değil, onun neşe olmuş olur? Muhayyerli olmuş olur. Benim ona muhayyerlik hakkı vermemle, benim içinde muhayyerlik hakkı sabit olur mu? Olur. Ona ders içerisinde girecek. Veyahut da müşteri diyor ki, bırak senden 10 YTN'ye şu şahsın muhayyer olması şart yani üçüncü gün şartıyla satın aldım dese, ben de sattım desem, aynı şekilde o akitte satıcı ve müşteri olmayan üçüncü şahıs, sın muhayyerliği sabit olur ama ona o muhayyerliği veren, son misale göre müşteri için de sabit olur. Yani üç gün içerisinde bu akdi isterse bozar, isterse onaylar. Fe <gülüyor> bu muhayyelik kendisi için olan kişi onun için caizdir. En yassaha fî muddetil Bu muhayyelik müddeti dediğimiz İmam-ı Azam'a göre üç gündür. O üç gün içerisinde akdi feshetmesi caizdir. Ve lehu en hücisehu Akdi onaylaması da caizdir. İster onaylar, isterse akdi bozar, fesheder. Neden? Zaten muhayyelliğin faydası bu değil. Kişi muhayyelliği niçin alıyor? Bundan dolayı alıyor. Sahip? arkadaşı yani bu alışverişte arkadaşı eğer satıcı muhayyelliği ise satıcının bu alışverişteki arkadaşı ki müşteri. Müşteri hazır olmaksızın Akdi onaylarsa satıcı. Ve yine Satıcı onaylarsa. Neyhu bu akti? Bi gayri haddeki Onu müşteriye gönderdim. Onun için sahibi müşteri yaptım yani. Müşteri hazır olmadan satıcı akdi onaylarsa. Yani muhayyirlik hakkı olan satıcı akdi onaylarsa. Veyahut da satıcı hazır olmadan muhayyirlik hakkı olan müşteri akdi onaylarsa. Tasviri öyle de yapabilirsiniz. Tasvire göre. Caz-ı İcma ile caiz. Yani Hanefelerin ittifakıyla caiz. Fas satıcı açısından yapalım. Üç gün muhayyep olma şartıyla Burakleyi sana sattım. Sen de aldım dedi. Şimdi ben muhayyep. Üç gün içerisinde bu akti istersen onaylarım, istersen bozarım. Şimdi o üç gün içerisinde sen benim yanımda değil iken ben diyorum ki bu hakli onayladım, benim bu onaylama geçerlidir. İttifakla geçer. Ama müşteri yanında değilken bunu söyledin, olur mu? Olur. Hem de itibafla olur. Neden? Çünkü ne enle bu onaylama nedir? Iskâtin ne hakkî? Onaylayan kişinin kendisine ait olan hakkı düşürmesidir. Neydi benim hakkım? Fesih. Bakınız ben bu muhayyerliği tasviri satıcıya göre yaptım. Hepsine çevirebilirsiniz onu. Yani ben bu rahmeti sana üç muhayyer olma taktım sattım. Sen yokken ben bu hakkı onayladım. Bu onaylamam ittifakla geçerlidir. Neden? Çünkü ben onaylamamla bu muhayyerlik sebebiyle almış olduğum, kazanmış olduğum aktif pesk etme hakkımı düşürdüm. Bana ait olan bir hakkı düşürdüm ben kişinin kendisine ait olan hakkı düşürmesinde ve ki o hak bir başkasıyla alakalı olsun o başkasının hakkını düşüren kişinin yanında olması şartıyla düşer diyelim. Talakta köle azadında olduğu gibi. Bir kadın hanımını boşasa hiç kimse yok yanında. Dese bu ifadeyi kullansa hanımı boş olur mu? Olur. Neden olur? Ama hanımın yanında değil. Hanımının yanında olması şart değil. Tıpkı burada olduğu gibi. Neden? Çünkü koca her ne kadar kadınla ilgili de olsa kendisine ait olan bir hakkı düşürüyor. Bunu düşürmek için bir başkasının yanında olmasına gerek yok. Nedir o hakkı talak vermekle o hakkı düşürme? Dolayısıyla yanında karısı olacak boşarken aksi takdirde talak olmaz diyememiş. Talak geçerli olur. Dolayısıyla felayete ve kapu bu icazet misalimize göre yani muhayyeli olan tasvirimize göre satıcının onaylaması dayanmaz. Neye dayanmaz? Alâ <gülüyor> huduril Müşterinin hazır olmasına dayanmaz. Kendine ait olan bir hakkı düşürüyor çünkü. Bakın fesihde öyle konuşmayacak ve وَالْعِتَاقِ Boşama ve azat etmede olduğu gibi. İşte boşamada da, boşama işini eğer koca gerçekleştiriyorsa, hanımının yanında olması şart değildir. Olmadan da boşama işi olur. Köle azatı öyledir. اِلَّا اِذَا كَانَ الْخِيَارُ Ancak, muhayyenlik hem satıcı hem de müşteri için olursa, وَفَسَقَ اَحَبُهُمَا hem sapıcı ve muhayyerci var hem müşteri. Yani bu rahleyi sana üç gün muhayyer olma şartıyla sattım. Sen de üç gün muhayyer olma şartıyla satın aldım. Dedi. İkimiz de muhayyer İkimiz de muhayyer olduğumuz zaman ikimiz muhayyeri ve fesaka ahaduhuma İkimizden biri de feshetti. Farklı edelim ki sen ne yaptın? Ahdi feshetti. Fe leyselil akari el icazetuh. O zaman benim akdi artık onaylamam diye bir şey olamaz. Neden? Yahu mahal olmadan onayladım demenin bir manası olmaz ki. Nasıl mahal olmadan? Ya müşteri akde heshetti. Akit bitti. Biten bir şeyi ben neyini onaylayacağım? Bitmiş akit artık. Onun için diyor ki mesuha la telhakuhu el icadetu heshelilmiş olan bir <gülüyor> akde icazet bitişmez. Yok artık o. Ve in şimdi geldik ikinci surete. Muhayyerlik hakkı olan kişiyi ki misale göre satıcı olarak ben misale göre ona döndük gene. Bu rahmeyi sana üç gün muhayyer olmak şartıyla sattım, de aldım dedim. Şimdi ben muhayyerim. Ve in daha sonra da tuttum ben vakti bozdum dedim. Fesh ediyorum Lem bu fesih caiz olmaz. Ancak ne zaman caiz olur? İlla in yekûnel âkârû haduran. Diğeri hazır olduğu zamanda olur. Diğeri hazır olduğu zamanda olur. Bu hakkı düşürme değil ha. Hakkı kullanmadır. Fesih bir hak idi. İcazet vermeyle o hakkı düşürüyordu. O zaman arkadaşının hazır olmasına gerek yoktu. Ama burada hakkı düşürme yok. Ne var burada? Hakkı kullanma var. Ve Burada şart nedir? Bu fetih durumunda el -ilmü. Yani söyleyeceğim ifade denk ibareyi rahat anlayınız. Mutlumuz indan yekun el akrı ifadesini kullandı. Alimen ifadesini kullanmadı. Normalde hangi ifadeyi kullanması gerekiyordu? Alimen ifadesini kullanması gerekiyordu. Neden? Satıcı bu yaptığımız tasvirde satıcı ile müşteri aynı meklişte olsalar. Hatı gidecek ki ben fesh ettim. Fakat müşteri bunu duymasa, duymadığından dolayı bilmese bu fesih geçerli olur mu? Olmaz. Halbuki hazır mıyız işte? Kulaklara hadif işitiyor mesela. Ha hazır mıyız işte? Hazır olma ile fesh olur. İbare onu gösteriyor metin. Ama şerhte diyor ki haduran metinde cikredildi ama orada kasfedilen nedir? Alimendir. Mecaz-ı Mürsel'dir bu. Kinaye diyecek ama bu kinaye. İşte akışçıların kullandığı kinae böyle olur. Yani velahattaki kinae değildi Bu mecab-ı mürseldir. Zikri sebep irade-i müşedbettir. Yani hudur zikredildiği o hazır olma neye sebeptir? Bilmeye sebeptir. Bilmek kastedildi. Dolayısıyla burada illan yekunel aharu hadran demek ne demektir? İllan yekunel aharu alimen demektir. Ve şartı el Onun işte bunu açıyor şimdi. Şart nedir? İlimdir. Yani diğerinin bu feskı bilmeçidir. Ve kena kina'ya yaptı, usannıf. Bil hazrati, hazran diyerek, o hazrat kelimesiyle kina'ya yaptı. Neden kina'ya yaptı? Anhu, ilimden kina'ya yaptı. Bilmekten kina'ya yaptı. Mecaz yaptı ya. Ne dedi? O mecaz-ı bülşendir. Ya. Neden? لِأَنَّهَا Çünkü حَضْرَتْ Yani hazır olma nedir? Sebebuhu. İlmin, bilmenin sebebidir. Yani zikri sebebira değil müşebbet yaptı demek ki o da <gülüyor> Hatta levkana hadıran, bakın, hatta, mesela ben mukayyerdim, mukayyeri hakkımı fesih noktasında aktif feshettim dedim. Ve müşteri de orada, mecliste. Hatta levkana hadıran, yani müşteri hadır olsa, sahip dediğimiz, diğeri yani, müşteri hadır olsa tasvirimize göre, velem ya'lem bilmese benim feshettiğimi ne olur? Lem bu fesih gâin olmaz. Demek ki bilmektir asıl gaye burada huzurla va'da indi bi hanifeti Muhammedin bu Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in görüşüdür ve قال ابو يوسف رحمهما رحمحهم الله demiştir ki yecuzu ve lem yekun alaqaru e yi onu diyende varmış. Diğeri yani işleri hazır olmasa bile yaptığımız tasvire göre katıcınnun tasfiri nedir geçerlidir diyor. قال في التصنيف بما على yani İmam-ı İmam ı Muhammed'in ki paratayn oluyorlar malumunuz. Onların göküşü üzere gitmiştir kim? Neşefî ve Burhan-ı Şerîhah ve Sabr-ı Bu alimler o görüşmenin semişlerdir. Ve <gülüyor> ne? Şurita, şarafe el müşterî, evil evil-ba'i'hu, el-hiyâra'l-e'ydeni. Müşteri veya satıcı, muhayyeli başka birisi için kılsalar, hani üçüncü bir şahıs için kılarlar diyorduk ya, böyle yapsalar, sahab-ı fahid ve sebete ve de sabittir. Kim için? Lil'asîr. Ben şimdi diyorum ki bu rahmeyi sana şunun üç gün muhayyer olması şartıyla tattım sen aldım diyorsun. Burada muhayyerlik o şahıs için sabit olduğu gibi ona bu muhayyerlik hakkını sağlayan benim için de sabit. Asîr dediği ben alıyorum müsaade. O da o ecnevi dediğimiz kişide naifle beraber. Şimdi hem o muhayyer hem ben muhayyer. Müşteri değil ha. Eccinevi dediğimiz akitte tarafı olmayan ne satıcı ne müşteri. Onu muhayyer yaptı satıcı. O muhayyer tabii ona muhayyerliği veren satıcı olarak asilim ben de muhayyerim. İyi de diyelim ki o muhayyerdi ya akdi fesk dedi. Ondan sonra ben akdi onaylayabilir miyim? Şimdi o konuya giriyoruz. Yine caza, herkuma, ister o naif, isterse bu asıl, kişinin biri, akdi onaylata, el fetaha veya akdi pes ketsa, faha, sanki. Ama yine caza herkuma, vakitler biri onay verdi, biri feshetti. Ne olacak o zaman? Ortobir el daha önce, hangi şey olmuşsa, o itibar alınacak. Cinebi dediğimiz kişi akdi feshetmişse, ben onaylamazsam. Onun tasdiki benim onayımdan önce ise o zaman o fesih geçerli olacak. Niye? Daha önce asbaq olanın hükmü sabittir. Qabl al sonraya kalandan önce onun hükmü sabit olmuştur çünkü. Dolayısıyla felen el Sonraya kalan önceden olana karşı koyamaz. Öncekiyle bütün sabit olur. Peki aynı anda biri icazet verse, diğeri onaylasa. Biri feshetse, diğeri onaylasa. icazet ve fetih aynı anda hem asıl hem de vekil. Biri asıl, biri vekil. İkisinden aynı anda birisi feshettim diyor, onu derken o öteki kişide icazet verdim diyor. Ne yapacağız zaman? <gülüyor> Veyahut da biri onaylamış, diğeri ise atmış, yapmış? Feshetmiş. Ama hangi kişinin önce olduğu da bilinmiyor. O zaman... ''Vel feshu ahakhu'' Fesih geçerli olmaya daha hak sahibidir. Neden? Çünkü hıyar şartın vaz'ı bunun için onaylaya olsaydı, akit esasında da onaylar hiç biterdi, hiç muhayyerliği bile almazdı. Muhayyerliğin asıl vaz'ı ne içindir? Fesih hakkını bu muhayyerliği alan kişiye verelim diyedir. Peki, Zeyla'in ''Ve izâ mata mellehul hıyâru'' İstiyorum fazla okuyalım ama okuyalım biraz daha. <gülüyor> Hıyar-ı şart, hakkı olan kişi ölse. Yani bir adam, şimdi misali bir adamdan verelim. Kendimizden vermeyelim çünkü neticede ölecek. Bir adam <gülüyor> bir adamdan verelim. Bir adam üç gün muhayyer olma şartıyla bu malı sana sattım dese, siz de aldım deseniz. O adam, muhayyelik hakkını alan adam daha sonra ölse. Bu muhayyelik hakkı varislerine geçer mi, geçmez mi? Konumudur. <gülüyor> <gülüyor> muhayyelik lehine olan kişi ölse, batale hıyar, muhayyeli batıl olur. <gülüyor> Onun tarafından bu akit tamam olur. Diğeri muhayyede ise akit zaten biter. Diğeri hayatta kalan da muhayyel onu muhayyedine bakarız ondan sonra. Onun için mincih et mi diyor ha? ولم ينفقد الى Bu بمخيلك وارثlerin intikal etmesi varisler onaylarsa olur onaylaması olmaz diyemeyiz bu akit oldu bitti bu kişi açısından o önem ve mukayeli olan vardı ya öldü onun açısından bu akit tamamlanmıştır eğer diğerinde mukayeli yok gidici akit lazım olur varislere intikal diye bir şey söz konusu değildir neden Yani hu leytelehu innamakhi'tun ve iradatu çünkü o muhayyeli olan kişi ve sonradan ölen bu kişi için muhayyeli var iken, hayatta iken ne hakkı vardı onun için? Dilemesi, kastetmesi vardı. Ya tezhe edecekti veya onaylayacaktı. Bu kastı vardı onun için. فَلَا يُتَسَبَّرُوا اِتِقَالُهُ İşte o kastın, o dilenenin maslardır ha, masların emri itibaridir, vücudu yoktur, bugün usulde geçti. Kalıcılığı yoktur bunun, öldü İntikali diye bir şey söz konusu olamaz. Halbuki miras olarak intikal edecek olan şeyin öncelikle intikali kabul eden şey olması lazım. Bu meşiyet dediğimiz, irade dediğimiz kıyar şart adamın ölmesiyle bastar olduğundan bitmişiz. Ve bitince intikali söz konusu değil. وَالْاِرْضِ فِي مَا intikale يَا الْاِنْتِقَالَ olma nerededir? İntikali kabul eden şeylerdedir. Dolayısıyla bu intikali kabul etmediğinden variklerin intikali yoktur. Biter, akit o ölen kişi tamam. tamamdır. Bihilaf-ı ı hemen tabii ki burada bir itiraz yapılır. Bihilaf ile de o itiraza cevap verilir. İtiraz nedir? Bir adam bir malı sağlam diyerekten satın aldı. Vaktiki mal sağlam değil. Fakat ne hakkı doğdu? Hıyar-ı ayri doğdu şimdi. Kusur muhayyerliği. Bu kusurdan dolayı bu adam bu malı ne yapar? Satıcıya iade edebilir. İade etmeden mi? Varisler bu malı iade edebilir mi? Evet edebilir. E hani muhayyerlik intikal etmiyordu? Biraz önce öyle tasvir etti öyle değil mi? Hani muhayyerlik intikal etmiyordu? İntikal etmeyen hıyar-ül şarttır. hıyar bir ayıp intikal eder. İntikal eden de hıyar ayıpta Muhayyerlik değil. Nedir ya? Bakınız. Diyenler muverri ise çünkü o ölen, miras bırakan kişi işte hakkal mebi'a selime. O satın almış olduğu malı mebi'i sağlam olarak hak etmiştir. Biliyorsunuz eğer bir malı bir kişi satıyorsa satarken o maldaki kusurdan bahit yapmıyor da satıyorsa diyorsa ki mesela bu mal kusurlu. Ben bana gelen müşteriye diyorum ki, bu malı sana 10 YTL'ye sattım, şimdi aldım diyor. Mutlak akit, yaktazî esselâmet. Mutlak akit, selameti gerektirir. Ne demek bu? Satılan malın sağlam olmasını gerektirir. Dolayısıyla müşteri, bu malı mutlak bir akitle aldı. Mutlak olmayan akit var mı? Var. Mesela ben derim ki, bak bu mal 10 YTL'dir. Bak! ne kusuru varsa gör. Sonra bana şu kusur var, bu kusur vardı, al bak. Böyle dersen ve on ytl'ye satarsam, ondan sonra bana gelip de şu kusuru vardı, sen bana sağlam mal vermedin, deme hakkına sahip olmaz. O ayrı. Ama böyle bir deyan olmadan mutlak olarak bir akit, bir mal satışı varsa bu satış neyi gerektirir? Kuraldır bu ha. Satılan malın sağlam olmasını gerektirir kusurlu olmamasını gerektirir. Dolayısıyla böyle bir mutlak akitle müşteri malı alır, satın alır, teşlim alır, teşlim aldıktan sonra o malda bir kusur görürse o malı ne yapar? Satıcıya iade etme hakkına sahip Buna da kıyarın ay kusur muhayyerliği denir. Ay görünmezse ne olacak? Görünmezse kimse onu bilmeyecek. Allah selamet versin bize. Şimdi Meselemizde adam bir malı satın almıştır mutlak bir akitle. Yani satın aldığı malın ne olması gerekiyor? Kusursuz olması gerekiyor. Kusuruna mutlali oldu fakat iade edemeden öldü. Varisi bu malı iade edebilir mi? Edebilir. Burada intikal eden hıyar-ül değil. Nedir peki? Söylüyoruz. Pekedel varisi. Varis de böyle. Ne demek bu? Yani mutlak akitle biri bir malı satın aldığı zamanda o, malın, o malı salim yani sağlam olarak kişi akdı yapan hak ettiği gibi ölmesi durumunda o malı sağlam olarak variste hak eder. İntikal yok burada. Kural budur. Sağlam olarak hak eder onu. Ondan kaynaklanıyor. Hıyarın ayvın olduğu yerde... Varisin o muhayyeli kullanma hakkı bundan kaynaklanmaktadır diyor. Fekedel varis, <gülüyor> müveriş gibidir varis. Femma mefşul hiyâ ama muhayyeli bak kendisi felâ yüver O minas olarak intikal etmez zaten. Bunu yukarıda da söylemiştik. Burada intikal eden nedir? Salim olarak mebi'i hak etmedir. İşte o intikal ederler. Ondan dolayı ikisi arasında bir ayrıma giderek fark koymuş oldu. Burada kalalım ya. Yani, yoruldum ya. Yani. Bir şey alabilir miyim? Ben ayrı kabul ediyorum Sorun o zaman olmak bitti o. Vakit. Yani, değil O vakit bitti o. <gülüyor> Bu ahirete kalır hocam. Satıcı oldu bile, bile. O da anlamaz onu düşüncesiyle ki anlamaz da öyle giderse o satıcı ahirete hesabını veremez. <gülüyor> Elhamdülillah